Cenab-ı Hak malı hem sevdiğine verir hem sevmediğine verir. Sevdiğine verir hayır da kullandırır az eve söylediğim gibi. Sevmediğine verir şerde kullandırır. Azabı şiddetli olsun diye. Hatta ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Eğer mümin kullarımın imanları sarsılmayacak olsaydı kafirlerin azabı şiddetli olsun diye onların evlerini altından merdivenlerini gümüşten verecektim onlara. Fakat mümin kullarımın imanı sarsılacak diyor. Yaz gününde bir soğuk su içtiğin vakte orun da hesabı sorulacak. Eğer be, evlerinde besmene arında hamdele etmedinse eğer. Ha, fakat diyor canağa bak. Malı sevdiğime sevmediğime veririm. Sevdiğim Süleyman'dı, mülkü verdim. Çünkü zenginlik, padişahlık, peygamberliğe mani değildir. Veliliğe de mani değildir, yerinde kullandığın takdirde. Sevmediğim Firavun'a verdim. Hem sevdiğime veririm hem sevmediğime veririm. Fakat imanı İyi dinle. İmanı sevdiklerime veririm. Kimi seviyorsam kullarımdan yarattığım sevdiğim kullarıma imanını ihsan inayet etmiyorum. İman, iman denilen onur mevhibi rahmanidir. Allah'ın mevhibesidir yani. Kime cenab bak Hak nail ettiyse, kimi sevdiyse yarattığı vakitte ona iman tacını başına vermiştir. Her kimi ki Allah sevmediği buz iman tacını başından almıştır. Zahirde, Kur'an'a kerime sen sırt dönmüşsene dersin. Hayır, Allah senden yüz çevirmiştir. Kur'an senden yüz çevirmiştir. Zahirde sen peygamberden yüz çevirdin zannedersin? Öyle zannandır senin. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden yüz çevirmiştir. İsmini defteri İslam'dan sildirmiştir. Her kimi severse eğer Allah ismini defteri adaya kaydettirir. Salihler defterine kaydettirir. O zatın efali harekatı Allah'ın rızası üzerine olur. Namazını kılar. Riyadan, sümadan, ucuktan, kinden, riyadan kaçınır. İffet ve ırzına sahip olur. Beş vakit namazından gayri Cenab-ı Hakk'a Peygamberimizin sünneti, sünneti olan namazları kılar ki bahusuz gece namazına kalkar. Gece namazına. O beş vakit namaz farzdır. Mecbursun onu yapmaya. Kulluk vaziyeten senin. Fakat gece namazı Resulullah'a farz olan bir namaz vardır gece namazı Sana sünnettir Resulullah'a farzdır. Ona teheccüd derler. Oraya seni kaldırırlar. Diyor ki Bayizni Bistami Kadıca Sami Hazretleri Amal-i en fazla bana faide veren nasıl ı de kalkıp kıldığım iki raket namaz oldu diyor.